Bugün arefe, yarın da arefe. Nuri Akman Bugün arefe ama yarın bayram mı emin değiliz. Kimlerin bayrama çıkacağı da, gözlerini yarın açabilenlerin ne ölçüde kurban idrakine varacağı da belirsiz. Bayram, önceden hak edilmesi gereken bir hediye. Görevler var yerine getirilecek. Haç yolcuları için ihrama girmeler, tavaflar, Sayılar, taşlamalar, dualar, ziyaretler, vakfeye durmalar var. Bir sineğin, bir otun bile canına dokunmama, rengi ve milliyeti farklı insanlarla hemhal olmak, kalabalıkların buharıyla uçmak var. Hacca gitmeyenler için de aynı süreç geçerli. Erkekler için gösterişten arınmış dikisiz kumaşlara sarılmak, kadınlar için dişiliği geri plana çekmek, Dünya ile arana mesafe koyma denemesi. Sen de zihnen yapabilirsin bunu. Yaşadığın şehirde yaratılmışların yanından Kabe'yi tavaf huşusuyla geçebilirsin. Safa ile Merve arasında koşmazsın da evin ile işin arasında kendi evinle başka evler, kendi işinle başkalarının işi, kendi memleketinle ki arasında gidip gelirken suyu arayışın ve bulma umudunun hazını yaşar, diğer insanlarla aynı gücü aidiyetin heyecanını duyabilirsin. Mekke'de şeytan taşlamasan bile bulunduğun yerde, ki orası kendi bedenin ve bilincindir, taptığın özel şeytanları fark edip mücadeleye başlayabilirsin. Kıyametin provası için Arafat'a çıkmayabilirsin ama bütün dünya Arafat olarak görünebilir sana. Kıyamet kopmuş, mezarından fırlamış, dirilmenin şaşkınlığını yaşıyorsun mesela. Kurbanı adet yerini bulsun diye kesenlerden de olabilirsin, vahşet ve ilkellik telakki edenlerden de. Seçimlerin kendi vahşi yanlarını teşhis etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Nefsinin kanını akıtamıyorsan bile yemeğini fukara ile paylaşabilirsin. Kurban demek, yakınlık demek. Söyle neye? Kime yakınsın? Bütün bunları yapıyorsan, hayatın hiç bitmeyen bir arefe şenliğinde geçer. Bayram, yani vaat edilen dünya cennetiyle yetinemezsin artık. Çünkü anda yaşarsın ve hep bir sonraki anın arefesinde bulunduğunu bilirsin. Ben oldum bittim de diyemezsin. Ben öldüm bittim de. İçinde hep bir tamamlanmamışlık, İşe daha yeni başlamışlık duygusu olur. Her nefeste dünya yıkılıp yeniden kurulur. Hem senin hücrelerin ve kimyan değişir, hem senin dışındaki her şey bir arefe durumundan bir başka arefe durumuna geçer. Bugün arefe ama yarın da arefe. Bir sonraki an kader mi, sevinç mi getirecek bilmiyorsun. Yaptığın bayram planları kaderin kazanında kaynamakta, Maddi, manevi bütün malzemelerin dönüşmekte. Sonucun gözüne görünmesi, tenine değmesi bilmem kaç an sonra olacak. İster bayramları kişisel takvimlerine sadece tatil olarak işaretleyenlerden ol, isterse dini hassasiyetler taşı, arefelerin hiç bitmeyecek. Sınav arefeleri, düğün arefeleri, doğum arefeleri, cenaze arefeleri... Seçim arefeleri, savaş arefeleri, barış arefeleri. Hep bir sonraki ana, güne, aya, yıla hazırlıkla geçecek ömür. O belirlenmiş vakit gelince de durmayacak hayat. Arefeler devam edecek. Kişisel hayatlar böyle de ülkelerinki farklı mı? Bugün Orta Doğu bataklığına saplanmamızın da arefesi midir acaba? Altından kalkılması... Güç, büyük göç dalgalarını mı bulacağız bayram şekeri yerine? IŞİD'le savaşmak aynı zamanda PKK, YPG ve PYD ile savaşmak mı demek? Hani barış sürecinin arefesindeydik? Irak ve Suriye'den gelecek şehit haberlerini sonsuz arefelerimize mi ekleyeceğiz? Kaç cephede, kaç düşmanı yenmemiz gerekecek? Demokrasi özlemi, Türk arefelerinin en temel özelliği. Bayramlar gelir geçer, bu özlem bitmez. Bu ülkede demokrasi talebini dillendirmek bile bedel ödetir insana. Hoşlanmadığı haberleri yapan gazetelere baskın yapar iktidar, denetimden başarıyla geçen yardım derneklerini yetkisiz bırakır. Küfür yetkisi başta valiler olmak üzere devlet adamlarına tanınan bir ayrıcalıktır. Eleştirmekse cezai müeyyide gerektirir, Küçük hırsızları kovalamak serbest, büyükleri açığa çıkarmak yasaktır. Bizi yıkımdan kurtaracak şey, donuk karelere takılmayıp hayatı güldür güldür akan bir nehir gibi görebilmek olsa gerek. Zordur nehirde savaş gemileri veya cesetler yüzerken sakin kalmak. Ama bir kez arefe saymaya başlarsak günümüzü, işimiz kolaylaşır. Biliriz ki realitede debelenirken hakikatin arifesindeyizdir. Bilgi yetmez, hikmet de gerekir. Bir sonraki hayatın arefesidir bu dünya. Ötelere geçince de yeni sevinç ve kederlerin arefesinde olacağız. Ta ki zaman durup onda erinceye kadar.